Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah'a ait olmasın. Allah onların rahimlerdeki yerini de bilir. Yaşayıp öleceği yeri de. Bunların hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır. Arşı su üzerindeyken, hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye, sizi imtihan etmek için, Gökleri ve yeri altı günde yaratan da odur. Sen öldükten sonra diriltileceksiniz dediğinde inkar edenler bu apaçık bir sihrden başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı bir müddet için geri bırakacak olsak azabın gelmesine mani olan nedir derler? Heyhat, azap onlara geldiği gün. Onlardan geri çevrilecek değildir. Alay edip durdukları şey onları kuşatı verir. Andolsun ki insana biz nimetimizi tattırıp sonra onu geri alıversek rahmetimizden ümidini keser ve nankörlük eder. Andolsun ki başına gelen bir musibetten sonra bir nimetimizi ona tattıracak olsak benden bütün kötülükler gitti der, şımarıp gururlanır. Ancak musibetlere sabredip güzel işler yapanlar bundan müstesnadır. Öyleleri için günahlarından bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Onun üzerine gökten bir hazine indirilmeli veya onunla beraber bir melek gelmeli değil miydi dedikleri için olur ki sıkıntıdan göğsün daralır da, sana yolunan ayetlerden bir kısmını şimdilik tebliğ etmeyi geri bırakırsın. Halbuki sen ancak bir sakındırıcısın, her şeyi gözetip idare eden ise Allah'tır. Yoksa Kur'an'ı kendisi mi uydurdu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, Allah'tan başka çağırabildiğiniz kim varsa yardıma çağırın ve düzme ve uydurma da olsa onun gibi on tane sure getirin. Eğer onlar bu davetinize cevap veremezlerse, bilin ki o Allah'ın sonsuz ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Artık hakka teslim oluyor musunuz? Dünya hayatını, ve onun zinetini isteyenlere, amellerinin karşılığını dünyadayken tamamen öderiz. Dünya hayatında onların mükafatlarından hiçbir şey eksik kalmaz. Öyleleri için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada işlediklerinin hepsi boşa çıkmıştır. Aslında onların yapa geldikleri her şey boştur. Rabbinden açık bir delil üzere bulunan, Allah tarafından gelen Cebrail gibi bir şahidi olan ve daha evvel bir rehber ve rahmet olarak gelmiş Musa'nın kitabı tarafından tasdik edilen kimse dünya hayatını isteyenler gibi olur mu? İşte Kur'an'a iman edenler böyle kimselerdir. Hangi bir güruh onu inkar ederse ona vaat yer cehennem ateşidir. Artık ondan şüpheye düşme. O Rabbinden gelen hak kitaptır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar ve şahitler de işte Rableri adına yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve doğru yolu eğri göstermeye çalışanlardır. Onlar ahireti de bilhassa inkar ederler. Onlar ne yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilirler ne de Allah'tan başka yardımcıları vardır. Azapları ise kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar hakkı işitmeye bile tahammül edememişler ve hakkı görmemekte ısrar etmişlerdir. Onlar kendilerini hüsrana atanlardır. Uydurdukları şeyler de kıyamet gününde kendilerini bırakıp kaybolmuştur. Hiç şüphe yok ki, ahirette en ziyade hüsrana uğrayanlar onlardır. İman edip güzel işler yapan ve Rablerine ihlasla itaat edenlere gelince, işte onlar cennet ehlidirler orada daimi olarak kalacaklardır. Bu iki topluluğun misali, kör ve sağır kimseyle gören ve işiten kimse gibidir. Bunların hali bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O dedi ki, ben sizin için Allah'ın azabından apaçık bir sakındırıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben acıklı bir günün azabının size erişmesinden korkarım. Kavminin ileri gelen kafirleri şöyle cevap verdiler. Biz seni de ancak kendimiz gibi bir beşer olarak görüyoruz. Sana uyanların da ancak içimizdeki ayak takımından kimseler olduğunu daha ilk bakışta görüyoruz. Sizde bize karşı hiçbir üstünlük de bulmuyoruz. Aslında sizin yalancılar olduğunuz kanaatindeyiz. Nuh, ey kavmim dedi, söyleyin bana, eğer ben Rabbimden açık bir delil üzere olduğum ve Rabbim bana kendi katından bir rahmet ihsan ettiği halde, bu sizin kör gözünüzden gizli kalmışsa, istemediğiniz halde biz size bunu zorla mı kabul ettireceğiz? Ey kavmim, Hizmetime karşılık ben sizden bir mal da istemiyorum. Benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir. İman edenleri de ben yanımdan kovacak değilim. Muhakkak ki onlar Rablerine kavuşacak ve mükafatlarını göreceklerdir. Sizi ise cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, Allah'ın azabından kurtulmam için bana kim yardım edecek? Hiç düşünmez misiniz? Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Size, ben gaybı bilirim de demiyorum. Size, ben meleğim de demiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, Allah onlara hiçbir hayır vermez de demiyorum. Onların içinde, Onları Allah herkesten iyi bilir. Eğer bunları söylersem, işte o zaman zalimlerden olurum. Onlar, ey Nuh, sen bizimle mücadeleye girdin dediler. Mücadelede de çok ileri gittin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir. Nuh dedi ki, onu ancak Allah dilerse getirir siz de onu aciz bırakamazsınız. Allah sizi saptırmayı dilemişse, ben size nasihat etmek istesem de, nasihatim size fayda vermez. Rabbiniz odur, ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Yoksa bu kıssaları senin için o uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer onu ben uydurduysam, günahı üzerimedir. Halbuki, ''Ben sizin işleyip durduğunuz günahlardan uzağım.'' Nuh'a vahyolundu ki, ''Kavminden şimdiye kadar iman etmiş olanlardan başka hiçbiri sana iman edecek değildir. Sen de onların yaptıkları yüzünden tasalanma. Bizim nezaretimiz altında ve vahyimiz üzere gemiyi yap, zulmedenler hakkında da benden af dileme.'' Onlar boğulup gitmeye durlar. Nuh gemiyi inşa ediyor, kavminden ileri gelenler de, yanından her geçişlerinde onunla eğleniyorlardı. Nuh onlara dedi ki, siz bizimle eğleniyorsanız, biz de sizinle eğleneceğiz. Tıpkı sizin bizimle eğlendiğiniz gibi. Dünyada rezil edici bir azabın kime geleceğini, Ahirette de daimi bir azabın kimin başına ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz geldi, fırın kızıştı ve Nuh'a dedik ki: "Mahlukatın her birinden erkek ve dişi ikişer taneyi hakkında azap hükmü verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir." Zaten onun yanında pek az iman eden vardı. Nuh, yüzmesinde ve durmasında Allah'ın adını anarak gemiye binin dedi. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gemi onlarla beraber dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu. Nuh, ayrı bir yere çekilmiş bulunan oğluna haydi yavrum, bizimle beraber gemiye bin.'' ve kafirlerden olma, diye seslendi. Oğlu, ben bir daha sığınacağım, o beni sudan korur, dedi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın merhamet ettiğinden başka, hiç kimseyi onun azabından koruyacak yoktur. Sonra ikisinin arasına bir dalga girdi, ve o da boğulanlardan oldu. Ve denildi ki, ey yer, suyunu yut, Ey gök, suyunu tut! Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi dağına oturdu. Ve zalimler güruhu, Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh, Rabbine niyaz ederek dedi ki, Ey Rabbim, oğlum benim ailemdendir. Senin vaadin de haktır. Hükmedenlerin en adili, şüphesiz sensin. Allah buyurdu ki, Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o kötü amel sahibidir. Mahiyetini bilmediğin şeyi benden isteme. Cahillerden olmayasın diye ben sana öğüt veriyorum. Nuh, Ey Rabbim, hikmetini bilmediğim şeyi senden istemekten sana sığınırım dedi. Sen beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum. Denildi ki, Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olanlardan, gelecek ümmetlere, bizden selam ve bereketle yeryüzüne in. Onlardan bir takım ümmetler de olacak ki, nimetlerimizden nasiplendirdikten sonra, inkar ve isyanları sebebiyle, onlara bizden acı bir azap dokunacaktır. Bunlar gayıptan haberlerdir. Ki sana vahyediyoruz. Daha önce bunu ne sen biliyordun, ne de kavmin. Sabret, akıbet, takva sahiplerinindir. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O, ey kavmin, Allah'a kulluk edin dedi. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz ancak ona ortaklar uydurup duruyorsunuz. Ey kavmim! Vazifeme karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım beni yaratana aittir. Hiç akıl etmez misiniz? Ey kavmim! Rabbinizden af dileyin, sonra günahlarınızdan vazgeçmiş olarak ona dönün ki, Üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, kuvvetinize kuvvet katsın. Mücrimler olarak imandan yüz çevirmeyin. Onlar, ey Hud, sen bize bir delil getirmedin, dediler. Senin sözünle ilahlarımızı bırakacak da değiliz, sana inanacak da değiliz. Yalnız şunu deriz ki, ilahlarımızdan biri seni fena şekilde çarpmıştır. Bu dedi ki, ben davamın doğruluğuna Allah'ı şahit gösteriyorum. Siz de şahit olun ki, Allah'tan başka ona ortak koştuğunuz şeylerden ben uzağım. Haydi, hepiniz birden bana dilediğiniz tuzağı kurun ve sonra mühlet de tanımayın. Benim de, sizin de Rabbimiz olan Allah'a tevekkül ettim. Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından tutup, kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Şüphesiz ki benim Rabbim hak ve adalet üzredir. Siz yüz çevirseniz de benimle gönderileni ben size tebliğ etmiş bulunuyorum. Rabbim başka bir kavmi sizin yerinize getirir. Sizse inkar ve isyanınızla ona hiçbir zarar vermiş olmazsınız. Muhakkak ki Rabbim her şeyi hakkıyla koruyucudur. Sizi de görüp gözetir. Ve yaptığınız her şeyi kaydeder. Azabımız geldiğinde, Hud'u ve onunla beraber iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları çok ağır bir ahiret azabından da kurtardık. İşte Ad kavmi böyleydi. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Peygamberlerine karşı geldiler. Ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğratılmışlardır. Haberiniz olsun ki, At kavmi Rablerini inkar ettiler. Hudun kavmi At, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet edin dedi. Ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve yeryüzünde yaşatan odur. Ondan af dileyin ve ona tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim kullarına çok yakındır ve dualara cevap vericidir. Onlar: "Ey Salih!" dediler. "Bundan önce sen bizim aramızda ümit vadeden bir kimseydin. Atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun?" Doğrusu bizi davet ettiğin şey hakkında biz endişe verici bir şüphe içindeyiz. Salih, ey kavmim söyleyin bana dedi. Eğer ben Rabbimden bir mucize üzerineysem ve Rabbim de bana kendi katından peygamberlik gibi bir rahmet ihsan etmişse, ona isyan ettiğim takdirde onun azabına karşı bana yardım edecek kim vardır? Siz o zaman benim hüsranımı artırmaktan başka bir şey yapmış olmazsınız. Ey kavmim, işte bu Allah'ın mucize olarak yarattığı devedir. Ve sizin için bir delildir. Bırakın, Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü bir niyetle dokunmayın. Yoksa yakın bir azap sizi çarpar. Onlar deveyi kestiler. Salih de onlara dedi ki, yurdunuzda üç gün daha barının. Bu size asla yalanlanmayacak bir vaattir. Azabımız geldiğinde, Salih'i ve onunla beraber iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle o azaptan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz ki Rabbin azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakalayıverdi de, oldukları yerde yüzüstü kapanıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Andolsun ki İbrahim'e de meleklerimiz müjdeyle gelmişlerdi. Selam üzerinizi olsun dediler. O da Selam sizin üzerinize de olsun dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. Ellerinin yemeğe uzanmadığını görünce bundan hoşlanmadı ve içine bir korku düştü. Onlarsa korkma dediler, biz Lut'un kavmine gönderilmiş melekleriz. Ayakta onları dinlemekte olan İbrahim'in hanımı ise, Lut kavminin helak haberini işitince, sevincinden güldü. Biz de onu, İshak'la ve İshak'ın ardından Yakup'la müjdeledik. İbrahim'in hanımı, ''Vay başıma gelenler!'' dedi. ''Ben kocamış bir kadın, kocam ise ihtiyar bir kimseyken, çocuk mu doğuracağım?'' Bu pek acayip bir şey doğrusu. Melekler dedi ki, ''Allah'ın işine mi şaşıyorsun?'' Ey hane halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Muhakkak ki o hamdedilmeye layıktır ve kullarına lütuf ve ihsanı pek çoktur. İbrahim'den korku gidip de kendisine müjde erişince lüt kavmi hakkında meleklerimizle münakaşa etti. Şüphesiz İbrahim yumuşak huylu, çok niyaz eden ve daima Allah'a sığınan bir zat idi. Melekler, ey İbrahim, mücadeleden vazgeç, dediler. Artık Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilemeyecek bir azap ulaşmak üzeredir. Meleklerimiz Lut'a geldiğinde, endişeye kapıldı. Dermanı kesilip göğsü daraldı ve işte bu zor bir gündür, dedi. Kavmi misafirlerin gelişini haber alınca, Birbirlerini ite kaka ona koştular. Daha önce de onlar kötülükleri işleyip duruyorlardı. Lut onlara dedi ki, Ey kavmim, işte kızlarım hükmündeki hanımlarınız. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve beni misafirlerime rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mudur? Onlar dediler ki, ''Senin kızlarınla bir işimizin olmadığını pekala biliyorsun. Sen bizim ne istediğimizi bilirsin.'' Lut, ''Keşke size yetecek gücüm olsaydı.'' dedi. Yahut sağlam bir yere sığınabilseydim. Melekler, ''Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz.'' dediler. Onlar sana el uzatamazlar. Gecenin bir vaktinde, Ailenle beraber yola çık. Hanımın hariç, sizden hiç kimse geri kalmasın. Onların başına gelen, onun başına da gelecektir. Helakleri sabah vaktidir. Sabah ise yakın değil mi? Azabımız geldiğinde, o beldenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine ateşte pişirilmiş taşları üst üste yağdırdık. Her taşın kime isabet edeceği Rabbinin katında işaretlenmişti. Böyle bir azap, zalimlerden hiç de uzak değildir. Medyen'e de, kardeşleri şu aybı gönderdik. O, ''Ey kavmim, Allah'a ibadet edin.'' dedi. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi servet içinde görüyorum, ve hakkınızda, hepinizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum.'' Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Halkın malından hiçbir şeyi eksiltmeyin. Fesat çıkararak yeryüzünü karıştırmayın. Eğer mümin kimselerseniz, Allah'ın size helal olarak bıraktığı kâr daha hayırlıdır. Bense başınıza gelecek azaptan sizi kurtaramam. Onlar dediler ki, ey şuayb! Atalarımızın taptıklarını terk edip, mallarımız hakkında dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Aslında sen yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin. Şuayb, Ey kavmim, söyleyin bana, dedi, eğer ben Rabbimden açık bir delil üzre isem ve Rabbim beni kendi katından pek güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa, ben ona isyan edebilir miyim? Size yasakladıklarıma kendim karşı gelmek istemem. Ben ancak gücümün yettiği kadarıyla sizi ıslah etmek istiyorum. Muvaffak olmamsa ancak Allah'ın yardımıyladır. Ona tevekkül ettim ve ancak O'na yönelirim. Ey kavmim! Bana olan düşmanlığınız, sakın Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenler gibi bir musibete sebep olmasın. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden af dileyin. Sonra da günahlarınızdan vazgeçmiş olarak ona dönün. Muhakkak ki Rabbim çok merhamet edicidir ve kullarını çok sever. Onlar ey şuayb söylediklerinden çoğunu anlayamıyoruz dediler. Seni de aramızda zayıf görüyoruz. ''Aşiretin olmasaydı seni taşlayarak öldürürdük. Yoksa sen bize karşı bir izzet sahibi değilsin.'' Şuayb dedi ki, ''Ey kavmim, benim aşiretim sizin için Allah'tan daha mı azizdir ki, Allah korkusunu bir kenara attınız. Muhakkak ki Rabbim bütün yaptıklarınızı ilmiyle kuşatıcıdır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapacağım.'' Rezil edici bir azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu yakında bileceksiniz. Siz azabınızı gözete durun, ben de sizinle beraber gözetleyeceğim. Azabımız geldiğinde şu aybı ve onunla beraber iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir ses verdi de oldukları yerde yüzüstü kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Semut kavmi gibi medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Andolsun ki biz Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine göndermiştik. Onlar Firavun'un yolundan gittiler. Halbuki Firavun'un yolu doğru bir yol değildi. Kıyamet gününde Firavun kavminin önüne düşer ve onları cehenneme götürür. Girilecek ne kötü bir yerdir orası. Bu dünyada da, kıyamet gününde de onlar lanete uğramışlardır. Ne kötü bir ikramdır onlara yapılan. Bu, bir kısım beldelerin haberleridir ki, sana anlatıyoruz. O beldelerden bir kısmının izleri kalmış, bir kısmı da kökünden biçilmiştir. Onlara biz zulmetmiş değiliz. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiğinde, Allah'tan başka taptıkları ilahları onlara hiçbir fayda vermedi. Onların hüsranını artırmaktan başka bir işe de yaramadı. si zalim bir beldeyi, Rabbin yakaladığı zaman, işte böyle yakalar. Onun yakalaması, pek acı ve pek şiddetlidir. Şüphesiz ki bunda, ahiret azabından korkanlar için bir ibret vardır. O gün insanların toplanacağı gündür. O gün herkesin birbirine şahit olacağı gündür. Biz onu belli bir vakitten geriye bırakmayız. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. O gün insanlardan şakiler ve saitler vardır. Şakilere gelince, cehennem ateşinde eşeğin anırması gibi nefes alıp verirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği zamanlar müstesna. Şüphesiz ki Rabbin dilediğini yapmaya kadirdir. Saitlere gelince, onlar da gökler ve yer durdukça cennette kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği zamanlar müstesna. Bu bir ikramdır ki ardı arkası kesilmez. Müşriklerin taptıklarının akıbeti hakkında hiç şüphen olmasın. Onların taptıkları da daha önce atalarının taptıklarından başkası değildir. Biz de nasiplerini onlara eksiksiz vereceğiz. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sonra onda ihtilaflar baş gösterdi. Eğer Rabbin mükafat ve cezayı kıyamet gününe bırakmış olmasaydı aralarında hüküm derhal verilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Muhakkak ki onların her birine amellerinin karşılığını Rabbin eksiksiz verecektir. O onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Tevbe edip seninle beraber Allah'ın yoluna dönenler de dost doğru olsunlar. Haddinizi de aşmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin, yoksa cehennem ateşi size de dokunur. Allah'tan başka hiçbir dostunuz yokken, sonra ondan da yardım görmezsiniz. Gündüzün iki vaktinde ve gecenin gündüze yakın kısımlarında namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu, güzelce düşünenler için bir öğüttür. Sabret, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükafatını Allah elbette zayi etmez. Keşke sizden önceki nesillerden yeryüzünde fesadı önlemeye çalışan ilim ve fazilet sahipleri bulunsaydı. Ancak onlardan kurtardığımız pek azı bunu yaptılar. O nesillerden zulmedenlerse zevklerinin peşine düştüler ve mücrimler olup çıktılar. Yoksa Rabbin, ahalisi ıslah edici kimseler olduğu halde, bir beldeyi zulümle helak edecek değildir. Rabbin dileseydi, insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar, ihtilaftan geri kalmayacaklardır. Ancak Rabbinin rahmetine eriştirdiği kimseler müstesnadır. Rabbin onları, ihtilafa düşüp de, Saidler ve Şakiler birbirinden ayrılsın diye yaratmıştır. Rabbinin yemin olsun ki cin ve insanların hepsinden cehennemi doldururum sözü böylece yerini bulmuştur. Peygamberlerin haberlerinden senin kalbine sebat verecek ne varsa sana böylece bildiriyoruz. Sana bu haberlerle hakkın ta kendisi ve müminler için bir öğüt ve ibret gelmiştir. İman etmeyenlere ise de ki siz elinizden geleni yapın, biz de vazifemizi yapacağız. Akıbetinizi bekleyin, biz de bekliyoruz. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Ona ibadet et ve ona tevekkül et. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Elif, Lam, Ra, bu apaçık bir kitabın ayetleridir. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'da vahyettiklerimizle kıssaların en güzellerini anlatıyoruz. Daha önce ise sen bunları bilmiyordun. Hani Yusuf babasına demişti ki, ''Babacığım, ben rüyamda on bir yıldızın, güneşin ve ayın bana secde ettiklerini gördüm.'' Babası, ''Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma yavrum, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz ki şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.'' Rabbin seni böylece seçkin kılacak, sana rüya tabirini öğretecek ve bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine peygamberlik nimetini tamamladığı gibi, senin ve Yakub oğullarının üzerine de nimetini tamamlayacaktır. Muhakkak ki Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yapar. Andolsun ki, Yusuf ve kardeşlerinin kıssalarında bilgi edinmek isteyenler için ibretler vardır. Hani Yusuf'un kardeşleri demişti ki, Yusuf ve kardeşi Bünyamin, babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirimize sımsıkı bağlı bir topluluğuz. Babamızsa apaçık bir hata içindedir. Yusuf'u ya öldürün veya uzak bir yere atın ki, ''Babanızın ilgisi size yönelsin, sonra da tevbe edip salih bir topluluk olursunuz.'' İçlerinden sözü dinlenen biri dedi ki, ''Yusuf'u öldürmeyin, bir kuyunun dibine atın ki, gelip geçen kafilelerden biri onu alsın, yapacaksanız böyle yapın.'' Babalarına gidip, ''Ey babamız'' dediler, ''Yusuf'u niçin bize emanet etmiyorsun?'' Elbette biz, onun iyiliğini düşünüyoruz. Yarın onu bizimle gönder de, bir içsin, gezip oynasın. Biz elbette onu koruruz. Yakup, onu götürmeniz beni üzer dedi. Siz farkında olmadan, onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar, biz kuvvetli ve birbirine bağlı bir topluluk olduğumuz halde, onu kurt yerse, Muhakkak ki biz hüsrana düşmüş oluruz, dediler. Yusuf'u götürdüklerinde, onu kuyunun dibine bırakmaya karar verdiler. Biz de Yusuf'a, farkında olmadıkları bir sırada, bu yaptıklarını onlara haber vereceksin diye vahyettik. Akşam vakti ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, dediler, biz gitmiş yarış ediyorduk. Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bırakmıştık. Sonra onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile artık sen bize inanmazsın. Yusuf'un gömleğini de üzerine uydurma bir kan sürüp getirmişlerdi. Yakup, ''Hayır, nefsiniz sizi aldatıp bu işe sürüklemiş.'' dedi. ''Artık bana düşen güzelce bir sabırdır. Söylediklerinize karşı ancak Allah'tan yardım istenir.'' Derken bir yolcu kafilesi geldi. Sucularını kuyunun başına gönderdiler. Kovasını kuyuya salınca Yusuf'u buldu. Müjde, işte bir erkek çocuk dedi. Yusuf'u satmak üzere sakladılar. Allah ise onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Onu birkaç dirhem gibi az bir paraya sattılar. Buluntu olduğu için ona fazla ehemmiyet vermiyorlardı. Mısır'dan onu satın alan kimse, hanımına, ''Ona güzelce bak, belki bize faydası dokunur, yahut evlat ediniriz.'' dedi. Böylece Yusuf'u Mısır'da yerleştirdik. Biz ona rüya tabirini de öğrettik. Allah her işinde galiptir. Kimse onu aciz bırakamaz. Lakin insanların çoğu bilmezler. Yusuf olgunluk çağına erişince, ona peygamberlik ve ilim verdik. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın, Yusuf'tan muradını almak istedi ve kapıları kilitleyip, haydi gelsene, dedi. Yusuf, Allah'a sığınırım, dedi. Kocan benim efendimdir. Burada bana güzel bir yer verip, güzelce bakmışken, ben ona hıyanet edemem. Zalimler asla kurtuluşa ermezler. Gerçekten kadın ona niyetlenmişti. Kendisine verilen ilim ve hikmetle Rabbinin delillerini görmeseydi, Yusuf da ona niyetlenip gidecekti. Onu kötülük ve puhuştan biz böylece alıkoyduk. Çünkü o, ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Sonra kapıya koşuştular. Kadın, Yusuf'u tutmak isterken gömleğini arkadan yırttı. Kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın, senin ailene kötülük yapmak isteyen birisi için hapsedilmekten veya acıklı bir azaptan başka ceza var mıdır? dedi. Yusuf ise, benden muradını almak isteyen odur dedi. Kadının yakınlarından bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O ise yalancılardandır. Gömleği arkadan yırtılmışsa, o zaman kadın yalan söylemiştir. O ise doğru söyleyenlerdendir. Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, kocası, ''Şüphesiz bu sizin hilelerinizdendir.'' dedi. ''Siz kadınların hilesi ise pek büyüktür.'' Yusuf, sen bundan kimseye söz etme, sen de ey kadın, günahın için Allah'tan af dile, muhakkak ki sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bir takım kadınlar da, azizin hanımı kölesinden muradını almak istiyormuş dediler. Sevgisi onun yüreğine işlemiş, biz o kadını apaçık bir sapıklıkta görüyoruz. Aziz'in hanımı, kadınların dedikodularını işitince, kendilerine haber gönderdi. Onlara dayalı döşeli bir sofra hazırladı ve her birinin eline bir bıçak verdi. Yusuf'a da, onların yanına çık, dedi. Kadınlar onu görünce, güzelliğine hayran kalıp, ellerini kestiler. Haşa, dediler, Allah için bu bir beşer olamaz, olsa olsa güzel bir melektir. Aziz'in hanımı dedi ki, ''İşte beni kınamanıza sebep olan kimse budur. Yemin ederim ben ondan muradımı almak istedim de, o iffetini korudu. Ona emrettiğimi yapmazsa, muhakkak zindana atılacak ve muhakkak küçük düşenlerden olacaktır.'' Yusuf, ''Ey Rabbim'' dedi, ''Onların beni davet ettiği şeyden zindan bana daha sevimlidir.'' Eğer onların hilesini benden uzaklaştırmazsan, ben onlara meyleder ve cahillerden olurum. Rabbi de onun duasını kabul etti ve kadınların hilesini ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Sonra Yusuf'un suçsuzluğuna dair o kadar delilleri gördükleri halde, dedikoduların dinmesini beklemek için onu bir müddet zindana atmak fikri onlarda hakim oldu. Onunla beraber iki genç de zindana girmişti. Onlardan biri, Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi. Diğeri ise, Ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve kuşların o ekmekten yediğini gördüm, dedi. Bize rüyamızı tabir et, dediler. Biz senin, iyilik sahibi kimselerden olduğunu görüyoruz. Yusuf dedi ki, size rızıklanacağınız bir yiyecek gelecek olsa, muhakkak o gelmeden evvel ben size onun ne olduğunu haber veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Çünkü ben, Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir topluluğun batıl dinlerine asla iltifat etmedim. Ben, Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamız mümkün değildir. Bu, biz peygamberlere ve insanlara Allah'ın bir ihsanıdır. Lakin insanların çoğu şükretmez. Ey benim ikizinden arkadaşım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha hayırlıdır? Yoksa bir olan ve kudreti her şeye yeten Allah mı? Ondan başka taptığınız şeyler sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Halbuki Allah bunun için hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O ise kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Lakin insanların çoğu bilmez. Ey benim ikizinden arkadaşım. Rüyanızın tabirine gelince, biriniz zindandan çıkacak ve efendisine şarap sunacaktır. Diğeriniz ise asılacak ve başından kuşlar yiyecektir. Tabirini istediğiniz rüyalar hakkındaki hüküm budur. Onlardan kurtulacağını sandığı kimseye de, Yusuf, Efendinin yanında benden bahset, dedi. Şeytan ise, efendisine Yusuf'u hatırlatmayı, ona unutturdu ve Yusuf daha yıllarca zindanda kaldı. Derken hükümdar, ben rüyamda yedi zayıf ineğin, yedi semiz ineği yediğini, bir de yedi yeşil başakla bir o kadar kuru başak gördüm. Dedi. Ey efendiler, eğer rüya tabirini biliyorsanız bana bu rüyamı tabir edin. Onlar bu tabire değmez karma karışık bir rüyadır. Biz böyle rüyaların tabirini bilmeyiz, dediler. O iki gençten kurtulmuş olanı, bir hayli zaman sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size bu rüyanın tabirini bildiririm. Beni zindana gönderin, dedi. Zindana varınca, Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi, dedi. Yedi zayıf ineğin yediği yedi semiz ineği ve kurularla karışık yedi yeşil başağı bize tabir et ki, o insanların yanına bu haberle döneyim. Belki böylece senin kadrini bilirler. Yusuf dedi ki, yedi yıl her zamanki gibi ekeceksiniz. Bu ekinleri biçtiğiniz zaman, yiyeceğiniz az bir kısımdan başkasını başakları içinde saklayın. Sonra bu yedi senenin ardından yedi kurak yıl gelecek. Ve tohumluk için ayıracağınız az bir kısım müstesna olmak üzere, Önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra da bu kuraklığın arkasından bir sene gelecek ki, halk onda yağmura kavuşacak, mahsullerini ve hayvanlarını bol bol sıkıp sağacak. Hükümdar, rüyasının tabirini duyunca, ''Onu bana getirin.'' dedi. Haberci kendisine geldiğinde, Yusuf, ''Efendine dön ve sor, ellerini kesen kadınların maksatları neymiş?'' ''Rabbim elbette onların hilelerini hakkıyla bilir.'' dedi. Hükümdar da kadınları toplayıp, ''Yusuf'tan muradınızı almak istediğinizde ne gördünüz?'' diye sordu. Onlar, ''Haşa.'' dediler. ''Allah için. Biz onun hiçbir kötülüğünü görmedik.'' Aziz'in hanımı da, ''Şimdi hak ortaya çıktı. Ben ondan muradımı almak istemiştim.'' Oysa doğru sözlü olanlardandı dedim. Yusuf dedi ki: "Bunu hükümdara sordurmaktaki maksadım, azizin kendisine gıyabında hıyanet etmediğimi ve hainlerin hilesini Allah'ın muvaffakiyete eriştirmeyeceğini bilmesiydi."